Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatü Vesselamu Ala Resulina Muhammedin Ala Ali Muhammed Abdülmuntakim Kardeşimiz şöyle bir soru sordu Ben aslında sizin sesinizi de kaydetmek istedim çünkü Musabi Böyle istedi de böyle rica etmiş e, O yüzden ben e, Hadisi Hatırlatayım sahabelerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Aleyhisselatü Vesselam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 Dolayısıyla Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in başka bir hadiste diyor ki Allah güzeldir güzeli sever. Bir kimsenin bir kimsenin bir şeyi herhangi bir nesneyi sevmesi veya Hud güzel giyinmek istemesi, güzel ayakkabılar giymek istemesi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 Kimisi şimdi bu konuda ihtilaf etti dediler ki, dediler ki bu kibirden ötürüdür. Hatta burada ders yapılacak bir konudur çünkü İmam Zehr El Kebelir isimli bir kitabı var. El Kebelir yani büyük günahlar, büyük günahlar bahsinde geçiyor bu konu. Dolayısıyla e, İsmail'in yerde sürülmesi de aynı şekilde büyük günahlardan sayılmıştır. Diyorlar ki biliyorsunuz özellikle Türkiye'de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 aynı şunun gibi yani gerçekten e, hac zaman ayrı bir sevinç bir mutluluk vardır sizde niçin? Çünkü e, övülmüş bir e, ibadettir. E, Allah Azza Ve Celle'nin razı olduğu, e, razı olduğu sabi amellerdendir. Bundan ötürü kalbinizde duyduğunuz sevinçtir. Yoksa sizin söylediğiniz gibi mesela bunu bir başkasına söylemek nedir?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 Yazmakla yorulmayın ben hemen bırakırım inşallah. Ben bırakıyorum inşallah mikrofonu siz buyurun sorunuzu sorun. Kişi kişi kendisine cin musallat olduğunu bilebilir mi? <gülüyor> Vallahi bana hiç cin musallat olmadı demek ki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 Akidesi düzgün olmayan kimselerdir. Akidesi düzgün olan kimse üzerinde de bulunacak alamet ya hastalık olur, yani onun üzerinde bir hastalık sirayet edebilir, bir durgunluk sirayet edebilir. Buna benzer şeylerdir. Daha ilerisi allah Alem bununla ilgili ben bir şey bilmiyorum yani.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 Ee, ona musallat olması gereken şeytan Allah Azze ve Celle onu dilediği gibi o Müslüman oldu. Yani o Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu manada hem ümidini kesti hem e, Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir etkisi yoktu hem de Allah Azze ve Celle e, onun için diledi ve o Müslüman oldu. Aleyhisselatü Vesselam böyle haber veriyor. Dolayısıyla her birimizi, her birimizi e, kollayan her birimiz üzerinde fırsat kollayan şeytanlar mevcuttur. En basiti örnek verelim bunlardan e, örnek verelim bunlardan mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şuradan başlayalım. Diyor ki kim evine girerken derse ki Bismillahi Velejne ve, ve Bismillahü Kharacne ve Ala Rabbine Tevekkelne sonra ailesine selam verir sonra yemeğe oturduğunda besmele çekerse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 Bir saniye bir şeye baktım da bu ara. O yüzden biraz meşgul oldum. Ondan sonra buna benzer yine aynı şekilde kişinin namazda iken kişinin namazda iken e, Hintip isminde bir şeytanın onu onu meşgul etmesi yani kişi namaza durduğu zaman şeytan gelir şunu hatırla, bunu hatırla, şunu yapacaktım, bunu yapacaktım gibi vesveseler vererek o kişiyi namazından meşgul etmesi Hatta Allah Resulü Vesselam ondan sakınmak için sol tarafına üç defa tükürmeyi Allah Resulü Vesselam emretmiştir. Yani kişi yanında kimse yoksa yani bu cemaatle özellikle Türkiye'de böyle bir şey yaparsanız gerçekten e, camiden kovulursunuz yani ki bunu da bu şekilde yapmak zaten doğru olmaz. Ancak kişi tek başına namaz tırıyorsa e, bu, kişi, bu kişi bundan sakınması şey bundan, bunu yapması, bunu yerine getirmesi gerekir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili daha birçok nakli vardır. Ben sorulara bakıyorum inşallah. Evet. Evet, içimizden geçen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 kalpten geçip de bunu yapmasa bu Rabbimizin merhametidir. Rabb Rabbimizin kullarına mahfiliyetidir. Dolayısıyla bunu yapmadığı sürece bu kişi bundan ötürü günahkar olmaz. Her eyvallah ve Allahu alem ve sallallahu aleyhi nabiyina Muhammed ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ben anladım inşallah sorunuzu. Tabi ben bu nefisler kısmına çok girmedim. Ancak şeytan ve nefis arasında farkı yani kişiye gelen vesveseler şeytandan mı, nefisten mi, bunu nasıl ayırt edebiliriz? Veyahut Allah'a sallallahu aleyhi hadislerde haber verdiği, şeytanın vesveseleri, fısıltılarıyla ilgili. Mesela demin söylediğiniz ezanı işittiği zaman affedersiniz yerlenerek kaçar diyor Allah Resulü ve Vesselam. Yani oradan uzaklaşır. Ancak nefsi emmare dediğimiz şey doğrudur. Kişiye kişiye sürekli kötülüğü ilham eden, sürekli onun masiyet işlemesini isteyen nefistir. Nefsi emmare, nefsi levvame. Biliyorsunuz Allah Azze ve Celle'nin لَا اُخْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُخْسِمُ بِنَفْسِ الْلَوَّمَةِ Yani kendisine yemin ettiği veya kendisiyle yemin ettiği bir tek nefis var o da nefs-i Halbuki bundan ötürü bu nefisten daha ileri, daha makbul bir nefis var. O da hangisi? Nefsi mutmainneh. Nefsi mutmainneh yani tamamen mutmain olmuş nefis. Yani hiç şek ve şüphe taşımayan Rabbinden ötürü Rabbinin bütün hükmüne karşın e, razı olmuş, mutmain olmuş nefistir. Allah subhanahu ve teala bu nefisle yemin etmemiş ancak nefs-i ile yemin etmiştir. Yani nedamet duyan nefis, pişmanlık duyan nefis. Dolayısıyla bazı alimler bununla ilgili demişlerdir ki Allah Azza ve celle kulun pişmanlık duymasından e, tevbe etmesinden razı olur. Dolayısıyla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 E, dinde zorlama yoktur. Hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Yani ne demek istiyorum? Kalbimize doğan herhangi bir mesvese veya herhangi bir ilham, şeytandan mı? Efendim, e, nefisten mi? Veya başka bir şey mi? Bunu anlamak ilimle mümkündür. İlimle mümkündür. Yani, kişi hakidesi e, düzgün olarak oturmuşsa, hakidesi sağlamsa ve menheci sağlamsa,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 o ıslah olursa, komutan ıslah olursa bütün askerler, yani bütün vücut ıslah olur. O eğer iftada uğrarsa, yani bozulursa, bütün vücut bozulur. Aslında birbirine bağlı olarak, ben Allah Resulü Aleyhisselatü hadisi her ne kadar komutan kalptir dese bile bana göre komutan bedene hükmediyor ancak ee, komutan askerlere hükmediyor ancak askerler de yardımıyla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 Kur'an ve sünnet ölçüsünde zaten emredilen ortadadır. Bunlara sımsıkı sarılmak. Wa ve la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ondan ayrılmayınız, ayrılığa düşmeyiniz. Ya da Allah razı Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in En'am suresi 153'te işte buyurduğu gibi ve bikum İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz.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 Daha faydalı Kulu olsun. <gülüyor> evet. Hemen inşallah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 sonra bundan sonraki serüven yani Adem Aleyhisselam'ın dünyaya sürgün olarak gönderilmesinden sonra diyor ki hitap şu Ya Beni Adem Ey Adem'in çocukları yani Allah Azze ve Celle Adem'in çocuklarına yani bizlere hitap ediyor mesela diyor ki Ya Beni Adem Ya Beni Adem la yeftinennekumus şeytanu keme ahreca ebeveikum men cenneti yanzg o onlara libasıları görirler sötetleri. İnanı yararım. İnanı. İnanı. pardon. İnanı E Ademin çocukları, kısacası yani. Şeytan ve onun kabileleri sizin onu görmediğiniz yerlerden sizi görürler. İnne cealne şeyatine evliyâe lillezîne la yu'minûn. Ve biz şeytanları şeytanları iman etmeyenin etmeyenlerin dostları, velileri kıldık diyor Osman Aleyhi ve Teala. Yani ben bazen diyorum ki ne? Birisi şimdi bize çıkıp dese bu kişi güvenilir olmasa bile, bakınız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 Kur'an ve sünneti bilmekle oluşur. Yani bilip onunla amel etmekle oluşur, salih amelle oluşur. Dolayısıyla şeytan alevnalde kişinin kalbine hükmeder. Kişiye komutanlık eder. Kişiyi, efendime söyleyeyim kişinin kanında gezer. Onun kalbini ifsat eder ve dolayısıyla kalbini ifsat ettiği kişi aynı sizde mi söylediğiniz hatırlattığınız hadiste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 ve libas libasu hayır en güzel en hayırlı libas takva elbisesidir buyuruyor eee Subhanahu ve Taala Çünkü fe inne astaqal sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. ben az mikrofonu bırakayım inşallah. <gülüyor> Saat de geç oldu. Hatta noktalayabiliriz de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 eğer Allah'ın rızasını gözeterek yerine getirebiliyorsak bizlere ne mutlu. Ama eğer bizim yorgunluğumuz, bizim çabamız veya başımıza gelenler dünya ve onun süsü içi içinse bu halde Allah'a sığınırım. Hem kendiniz için hem benim için dua edin. Allah sizden razı olsun. Vahyatı Allahu alem. Wassallallahu ala Nabiye Muhammedin wa ala Ali Muhammed. Subhanak Allahu bihamdik.